Teşekkür ederiz. Muhterem Hocam malumunuz araçlarımız, evlerimiz artık kasko yapılmak suretiyle bir güvence altına alınıyor. İzleyicimiz kaskonun caiz olup olmadığı noktasında sizden cevap denişleri yüksek kurulunun de içinde bulunduğum dönem içerisinde aldığı bir karar var. Buna göre bütün sigortalar kaskoda dahil olmak üzere. Yani hayat sigortası, ev sigortası efendim işte iş sigortası otomobil sigortası Vesaire, bütün sigortalar caizdir. Dolayısıyla bu bir sosyal yardımlaşmadır. <gülüyor> siz diyelim ki otomobilinizi sigorta ettirsiniz. Beş sene para ödersiniz. Sigortadan hiçbir şey almazsınız. Ben e, otomobilimi e, kasko sigortası yaptırırım. Üç gün sonra bir kaza yaparım. Arabam sigaretaya çıkar. Pert olur. otomobilimin parasını alırım. Yani evet. siz beş senedir hiçbir şey almazken ben üç ayda Verdimin yüz katını geri almış olabilirim. Biz bu uygulamayı bildiğimiz halde bilerek bunu yapıyoruz. Dolayısıyla yani Kasko veya başka diğer sigortalar bir kitlelerin, çok sayıda insanın yardımlaşmasıdır. Bu da resmi bir şeydir zaten. Emekli sandığı da öyle. Şimdi eski adıyla emekli yani. sandığı, Balkur Efendim işte Sosyal Sigortalar Komu şimdi S.G.K. Sosyal Güvenlik Kurumu adını aldı. E, delim ki şu anda emekli olup e, emekli maaşı alanlar e, bizim e, çalışanların e, maaşlarından kesen vergiler alıyorlar. Yarın da biz emekli olacağız. Sizin çalıştıklarınızdan bize verecekler. Bu bir evet. işte devlet eliyle yapılan sosyal yardımlaşmadır, dayanışmadır. E, bunun sakınca olan, olan bir tarafı yok. Kasko Caiz da bunun de. gibi. Kasko da bunun gibi. Evet.